Deleuze ve Guattariens bu Antioedip'in ikinci bölümü olan e, bir tür Engels'in de e, kitabına bir gönderme Kutsal Aile değil mi? İkinci bölüm psikanaliz ve ailecilik Kapitalizm ve ailecilik. Yani e, burada aslında yavaş yavaş kitabın ana başlığının içine girmeye başlayacağız. Kapitalizm ve şizofreni. Kapitalizm ve şizofreni çünkü birlikte işleyen iki tane kelime olarak düşünüyorlar bu ikisini. kapitalizmin bütün eski kodları kırıcı, kodsuzlaştırıcı yapısının aynı zamanda nasıl bir şizofreni üretmekte başarılı olduğunun kitabı. Burada yapılan kapitalizm eleştirisi. Ee, evet, analizi daha doğrusu eleştirisi değil, analizi. Ve ana figür kitabın adından da anlaşılacağı gibi Ödip. Freud'un Ödip'i ama şimdi iki tane psikanalist var. Türkçe'ye de çeviriyorlar galiba bu kitabı. E, psikanalizin e, lügatı diye e, Laplanche ve Pontalis'in bir çalışması bu. Orada tabii e, büyük bir, bir Freud e, çalışması var. Freud'un Ödip meselesini 1897'de ortaya attığını fakat 1897'den 1923'e kadar geri planda tuttuğunu söylüyorlar. Bu iki psikanist, teorisyen ve psikolojist tarihi, Freud tarihi içinde. Ve Freud'un bu Ödip kompleksi meselesini 19. yüzyılın sonunda keşfetmesinden aşağı yukarı 23, 27, 28 sene sonra yeniden ele alması da Fransızca'daki Le mot et le sablier" adlandırılan Ben ve İd çalışması. Bilmiyorum Türkçesi var mı bu kitabın? Ve bu ana kadar bütün bu 28 senelik zaman zarfı içinde Ödip'in marjinal bir figür olduğu ileri sürdü. Ve bu sırada Döloz'un daha ee, anlamın mantığında fark etmiş olduğu bir mesele var. O da biyolojik olan bir aile yani cinsellikle alakalı üremeyle alakalı olan hayvanlar, insanlar, bitkiler üremeyle alakalı olan biyolojik o, o, alakalı olan bir Bakışın, psikiyatristlerin bakışının 1923'ten sonra bir fantazma ögesine sokulmaya başlaması. Anne, baba, çocuk üçgeni biyolojik bir ilişkiden fantazmaya ait bir ilişki halini Freud tarafından ...sokuluyor diyorlar... <gülüyor> ...ve... ...biyolojik geri plana... ...dinmeye başlanıyor. Yani... <gülüyor> ...1900 yılındaki bu... rüyaların ...yorumuyla birlikte... ...Fürat'ün... Travma teorisiyle sedüksiyon yani e, tablama diyebiliriz belki. Nasıl edeceğiz sedüksiyonu? Baştan çıkarma, baştan çıkarma, baştan çıkarma e, arasındaki ödipi tek bir tek taraflı bir e, tiyatro ögesi haline sokmaya başladığını düşünüyorlar. Fantazma ve tek taraflı bir tiyatro tamamen Freud'ün döneminde hatta diyorlar var olan avantgard bir tiyatro yerine Freud klasik tiyatroya dönüp tragedya yahut ııı ee, Evet, bir tür bir tragediye dönüş. Çünkü o, o bir trajedi. Tabi bu tiyatronun avantgard tiyatro yerine klasik tiyatroya bağlı olması e, çok büyük bir problem. Ama yani öyle bir problem ki bizim konumuzun şu konumuzun yani Antio dışına çıkmasına rağmen entelektüel üretimle bir ülkedeki yapılmakta olan sanat arasındaki aynı zamanda uçurumu bizi hatırlatıyor. Freud gibi bir figür döneminin Freud'un kendisi olağanüstü avantgard, Yani müthiş bir e, bilinç dışı diye bir kavramı ortaya atmakta 1900'den itibaren Rüyaların yorumunda bütün bu yeniliğin içinde Ödip'e geldiğinde Ödip'i bir Yunan tragedisi gibi görmeye başlaması dönemindeki olmakta olan tiyatronun ıskalanması demek aynı zamanda. Bir üçgen içinde 3 artı 1 diyor. Ödip'in yapısı ve her şekilde evrensel katolik bir yapısal aynı zamanda bir sembol haline sokulması. Ödip her yerde aranacak olan şey evrensel katolik sembol Yahudi Hristiyan düşüncesinin öncesindeki Grek Tragediyası 20. yüzyılın başında evrenselleştirilmiş bir Batı toplumu katolik toplumu nun sembolü haline getirilmesi söz konusu. Ne demek bu? Bütün o totem ve tabu kitabında en ses tescâh Freud'un en ses üzerine kurduğu bir toplumsal analiz. Fakat öyle ki yapısalcılıkla birlikte Claude lévi strauss tarafından en ses genelleştirilmiş bir Antropoloji yasası olarak ele alınacak. Ödip'in içindeyiz. Yaban toplumlarında Ödip. O kadar ki 1960'lı yıllarda bir antropolog bir kitap yazıyor Afrika'daki Ödip. Afrika'da Ödip aranıyor. Yani, ee, dikkat ederseniz bu psikanalizin teorik çerçevesi batı dünyasının siyasetinin bir tür sömürgeciliğinin parçası gibi durmakta. 60'lı yıllardaki tam da sömürgesizleşme hareketi içinde girmişken o günkü Batı dışı toplumlar, sömürge toplumları, ödiklen sömürge yine baştan kurulmak isteniyor. Bir tür Edward Said'in oryantalizmindeki gibi diye bakabiliriz. Ama e, buradaki evrensel ve katolik olan ödip, Bir tür psikozun üzerine kurulu enstest yasasının bir tür siyasi organizasyonu diye okunan bir teori ve öyle ki buradaki Freud'in okumasında. Büyük bir e, soy zinciri söz konusu. Çünkü sadece anne baba çocuk üçgeni içinde değil. Annenin babası çocuğu. Annesi, baba, anne, çocuk, anne oluyor. Anne tekrar e, çocuğunu doğuruyor. Yani bir tür zincir ileriye ve geriden gelip ileri doğru gidiyor. Ve Freud'ün analizi burada çocuğun üzerinden okunan bir analiz. Ensesli yapan çocuk. Halbuki kitabın daha ilerki bölümlerinde şizo analize giriş bölümünde Ödip'in bir çocuğun problemi olmaktan daha önce babanın problemi olduğunu vurgulanması yani tavuk mu yumurtadan çıkar yumurta mı tavuktan hangisi en başta şizyonerize giriş hangisinin en başta olduğunu sorarak başlıyor annenin babası mı annenin çocuğu mu yahut da babanın kendi çocukluğunun hastalığı içinde en ensesli görmesi. Yani Ödip burada kendisi Ödip'in ebeveynlerin kendilerini çocukla özdeşleştirmesinden başka bir şey gibi durmuyor ibibenler kendilerini çocuk yerine koyduklarında Ödip başlıyor. Ve her şey bakımdan çocukta değil de babanın kafasından başlıyor. Yani Ödip mitolojisinin tersindeyiz. Ödip'in macerası değil, babasının macerası. Bütün mesele babanın sorduğu soru. Evet, evet diyor. Bunu mu istiyorsun? Beni mi öldüreceğim? Anneni mi yatacaksın? Babanın sorusu. Ve bu bakından Ensestia'nın yani Layosun babanın kafasındaki hali. Toplumu cehenneme çeviren bir babanın yapmış olduğu kanunla başlıyor, Ödip yasası. Tabi aynı şeyi Lewis Trost'u demin söylemiş olduğum gibi görüyoruz. Ödip'in yani olayın kahramanının kendini suçlu hissettiği anneyle bir ensest ilişkisinin referanslarının mitolojik referanslarıyla yani oluşturulan bir şey. Halbuki Kafka'ya döndüğümüzde Minor Bir Edebiyat için adlı kitapta 74'teki kitapta Kafka örneğinde Deleuze ve Gattari iki ayrı şekilde ele alıyorlar. Ve diyorlar ki anneyle ensestle kız kardeşle ensest aynı şey değil. Yani ittifakla, yan yana geçen ittifakla aliyans soy zinciri yani filyasyon İki ayrı bakışa ait. Nesiller arası olan bir ilişkiyle aynı nesil arasındaki ilişkinin formu farklı. Ve bu nesiller arasında olan enseste suçluluk duygusu ödip Hikayesinde çocuğun suçluluğundan çok babanın çocuk olarak babanın daha evvel çocuk olmuş mu babanın suçluluğu. Şimdi burada aslında çok felsefeye ait bir yani şey felsefesini e, Grek felsefesi içinde bir ...yaklaşımın içindeyiz. Anlamın mantığı... ...69 kitabında... ...23. dizi... ...kitaptaki 23. dizi... ...bize... ...Aion... ...kavramı üzerine... ...düşündürtmeye başlıyor. Bu Bütün bu şeyi oradan anlamamız mümkün sanki. Nesiller arasılıkla aynı nesiller arasındaki ilişki veyahut da babanın çocuk olarak suçluluk duygusuna girmesi. Ne yapıyoruz? Baba yaşlı adam çocuk zamandaki daha genç olan yaşlıyı Gençleştirip buradaki zamanda yani yaşlılık zamanında oradaki suçluluğu taşıyarak geçmişten tekrar şimdiki zamana gidiyoruz. Yani zaman ilerleyen bir zaman olmaktan çok geçmişe ve geleceğe doğru açılan bir şimdiki zaman olmaya başlıyor. Ve ayonun, ayon kavramının, Kronos kavramından zamanın düsügüzel hali farkı burada ortaya çıkıyor. Çünkü Kronos da şimdiki zaman, sürekli şimdiki zaman, içinde yaşadığımız zaman, babanın kendi zamanı, yaşlılık zamanı. Sadece zamanın içindeki şimdiki zaman var ve burada artık geçmişler, şimdiki zaman ve gelecek zaman bu üç boyuttaki zaman yani zaman içinde görevli bir şekilde birbirlerini izliyorlar. Aynı anda durmuyorlar. Zaman içinde gidiyor. Baba kendi zamanının içinde kanununu çıkarıyor. Kronos'un içinde. Şimdiki olmakta olan yaşında babam. Bir bakıma Kronos'un bu devamlı şimdiki zamana ait olması onun sonsuz bir şekilde ilerlemesiyle alakalı. Kronos sonsuzcasına bir şekilde ilerliyor hep. Geçmişi ve geleceğe ait değil, sürekli ilerleyen bir zaman. Halbuki Ay yona gelirsek, geçmiş ve gelecek sadece şimdiki zamanda aynı anda var oluyorlar. Yani babanın çocukluğuyla babanın yaşlı hali aynı anda mevcutlar bu zaman anlayışında. Bu zaman anlayışı içinde girebildiğimiz zaman ancak Derrida'nın söylemiş olduğu babanın suçluluk duygusunu anlamamız mümkün. Yoksa babanın belleğindeki çocukluğu değil o. Yani bir bellek meselesi yok Derrida'nın. O Fransız sosyolojisinin problemi. Kolektif veya bireysel bellek ve guattari için mevcut değiller. Tam tersine Nietzsche'den aldıkları bir kavram var unutma. Daha önemli bir şey. Belleği yaşamak değil, unutabilmek önemli. Dikkat ederseniz 19. ve 20. yüzyılın devletçi siyasetinin mantığından çok uzaklarda bir yerde siyasi olarak. Yani bize bunu yaptılar, bizim ülkemizi aldılar, bize soykırım uyguladılar yahut da tam tersi biz onları ezdik, onları yok ettik, denize döktük, kanlarını döktük vesaire. üzerine kurulu olmayan bir siyasi düşünce çıkıyor burada karşımıza. Bir kimlik üzerine kurulu olmayan bir siyaset milli veyahut başka bir kimlik dini, milli vesaire etnik çünkü bu hem geçmişi hem de geleceği kendi içinde saklayan şimdiki zaman fikrine göre babanın babanın aynı anda geçmişte ve şimdi olması lazım. Buna şimdiki zamana gelen bir blok diye bak bakıyorlar. Geçmişe dönen, geçmişi izleyen, geçmişten beslenen, kin duyan, hınç duyan, daha önceki başkasının kendine yaptığını unutmayan kimlik değil, milli devletlerde ve vesaire olduğu gibi tam tersine geçmiş ancak blok halinde şimdiki zamanda aynı anda ortaya çıktığında baba suçluluk duygusuna sahip olan kişi. Çocuk değil. Bu Dikkat ederseniz siyasi olarak bizi bambaşka bir yere götürecek. Yani yeni nesil değil suçluluk duygusunda olan. Parmenidin bir bakışı bu. Aion zamanların bir tek zamanda toplanması ve sonsuza kadar kısım, kısım kısım kısım kısım kısım hem geçmişi hem de geleceği bir anda toplayan hareketin kendisi. Belki de Marcel Duchamp'ın merdivenden inen çıplak kadının tablosunda olduğu gibi kesintiler birbiriyle alakalı hareketin vermiş olduğu sekanslar tek bir tablonun yüzeyinde toplanmış vaziyette. Hız bir yerden bir yere doğru giderken tek yüzeyin üzerinde duruyor. Ve isterseniz buradan buraya bakın, isterseniz buradan buraya bakın. Sekanslara. Yok Diyor ki diyoruz, bu aionla kronos arasındaki o büyük Fark. Kronos'un dün de biraz bahsettik, derinliğe doğru giden bakışıyla geçmişlerin kalmış bir şey. Ayo'nun yüzeyde hepsini toplaması toplayan bakışıyla iki ayrı zaman biçimli oluşturuyor. Dönersek, babanın suçluluğuna Ödip'in tuhaf bir şekilde bütün öbür enses mitlerinde olduğu gibi diyor yetişkinin kafasındaki paranoyak bir fikirdir ödeyip bir çocuğun nevrozlu bir çocuğun bir duygusu olmaktan çok mitoloji tersine çevirmiş vaziyette ve zaten psikanalizde Deleuze ve yapmış olduğu en büyük eleştiri bir Yunan tragedyasının temsili sistemine oturtulan bir şey olması. Bir gerçek üretim olmaktan çok bir Yunan tiyatrosu psikolojisi. Tabii, bir Şizun edildiği özelliği bu sabit zamanlar arasındaki Ayyon ve Konos ilişkisi üzerinden babaya bakıyor tabi ama aynı zamanda Deliryumun, çılgınlığın, deliliğin, bireysel bir şey olmadığı vurgusu. Yani yaşanan çılgınlığın arkasındaki anne baba çocuk ilişkisi değil, içindeki bağlam Siyasi olaylar, Arzunun, arzulanan üretimin akışkanlığıyla alakasını kurmaya başlayabiliriz. Siyasi olaylar ve bunların birlikte çalıştığı bir yeni bakış yani sosyal üretimle arzulanan üretimin kesişmesi. bir örnek verirsek mesela bir göçmen zenciyi döven bir beyaz taksi şoförü Afrikalı zenciyi dövdüğünde sadece bir iki insanın arasındaki ilişki değil bütün bir sömürge ilişkisi beraberinde gelecek. Yani onun, onun ülkesine gelmesi, kültürünü değiştirmesi, öbürünün artık oraya gidememesi, bütün bir bağımsızlık mücadelesi, ırkçılık, kriz, şizonun, şizonerizin bu sosyal üretim ve arzulanan üretim arasındaki İlişkisi tabii bir yanda kolektif oluşumların, diğer yanda ise semptomların yani belirtilerin oluşması, klinik semptomlarla kritik kolektif oluşumlar birlikte gelişerek oluşmakta. Ve burada bir yanda kolektif oluşumlar, diğer yanda semptomlar, onların oluşumu doğasında özdeş duruyor. Döres ve göre benziyorlar. Ama rejimleri farklı. Doktorun tıbbi semptomlarının tekilliğiyle toplumsalın kolektifin oluşumu arasındaki fark rejim farkı o zaman şöyle bir şey çıkıyor karşımıza ödip makinesinde. <Gülüyor> Freud'cu psikanalizin geçmiş ve anne baba suçluluğu üzerine kurulu olan Nevroz'un analizinin içindeki bireysel okumanın mitolojik fantazmayla bütünleşmesiyle toplumsalın ıskalanması arasındaki o fark analizin aynı zamanda ıskalanmasını beraberinde getiriyor diye düşünüyorlar. Tekrar edeyim biraz karışıksa eğer bir kişinin geçmişine ait olan kendi hikayesinin Ödip diye bir edebi eserin Edip yani Edip ve Edep yakın kedimeler muhtemelen de Fransa çünkü Edip okuyorlar bunu, ödip Edip kendi tarihindeki kendi hikayesinin geçmişe yönelik mitolojize edilmiş bir figüre oturmasıyla aslında kişinin içinde yaşamış olduğu toplumsal, kolektif oluşumun yani sosyal üretimin bir parçası da olduğunun ıskalanması, psikolojinizin yaptığı şey. Her şey anne, baba, çocuk üçgeni üzerinden okunmaya çalıştığı vakit şartların getirmiş olduğu Sosyal üretim ıskalanıyor. Yani eleştiri burada eğer mitolojik olana, tiyatro salonuna yaklaşıyorsa Freud, biyolojiyi unuttuğu için biyolojik yerine bir fantazma ögesi üzerine kurduğu için. Şimdi bu çerçeve içinde bakarsak aslında bir şey daha var. Freud'un psikanaliz yöntemindeki serbest çağrışım meselesi de. Ödip ile tek taraflılaşmaya başlıyor. Çünkü serbest çağrışım ismi, ismi üstünde belki psikanalizin en güzel yanlarından bir tanesi. şu ögeyle, bu ögeyle, öbür ögeyi birdenbire bir diziye sokmak. Birbiriyle alakası olmayan ögeleri bir dizi haline koymak. Yani dün görmüş olduğumuz disjonktif sentez birbirinden ayrılmış, birleşmeyen bir sentez. Fakat bunu ögepe bağladığınız zaman bu sentezi bütün bu çok anlamlılık bitiriliyor. Bir örnek veriyorlar. Veriyor daha doğrusu Deleuze. Jung ve Freud'ün Freud Jung analiz ediyor. Jung diyor ki, rüya gördüm. Rüyamda kemikler vardı. Çoğu kemikler. Protevand diyor ki evet diyor babanın kemiğini gördüm. <gülüyor> tek ögeye indirmek çokluk değil teklik üzerine. Yahut da tek taraflılık sadece ikiye ayrılabiliyor. Annemin babamı. Kadın mı erkek mi? Bütün bu ikilik karşılıklar üzerine kurulu olan rejim Ödip'in tek taraflılığının da en büyük açılımı kalıyor. Yani bir tür arzulanan makinaların kastrasyonu. İyiliş ediliyor. Akışkanlık, çok taraflılık, her yere doğru giden çağrışım kesiliyor. Tarlalardaki buğday taneleri gibi. Dolayısıyla Biliş dışının kendisi ancak ikili bir tek taraflıla oturan Geçmişe ait bir aygıt gibi tanışmaya başlıyor. Unutmamak üzerine kurulu Rüyalarla hatırlanan Geçmiş bilinç dışının tek analizi ödüpe edilmiş sembolleştirilmiş bilinç dışı. Yani Dönöz mü Gattari'ye göre despotik bir imleyene gösterine yahut bağlı onun egemenliği altında kalmış olan bir bilinç dışı. Ben bilinç dışı. Halbuki Guattari'nin kitabının ismi olan Makinesel Bilinç Dışı kitabında Guattari bilinç dışının bir şimdiki zamanda çalışan, üretken bir fabrikaya benzetiyor. Sürekli bir şekilde üreten bir şey bilinç dışı. Düşünüp geriye bakan bir şey değil diyor. Yani olmakta olanın içinde yaşıyoruz. Geçmişte değil. Demin söylemiş olduğumuz gibi o bellek, hafıza, kolektif hafıza gibi şeyler değil. Bütün bunların şimdiki zamanda, ...geçmişi ve geleceği aynı anda tuttuğu... ...bir blok... yayınlık bloku diyorlar. Blok dentsite. Çok kavram var tabii ama... E, ...felsefelidir. Adlı 1992 yılındaki yazdıkları son kitapta... ...felsefe... ...çok kabaca... ...iki şeydir. Diye bakıyor Delöz biri kavram yaratmak çünkü eski kavramlar zaman geçtikçe işe yaramaz hale geliyorlar bugün mesela emperyalizm ve oryantalizm gibi kavramların anlamsızlığı gibi doğu batının anlamsızlığı gibi ikincisi ise felsefe yapmak hiçbir filozofta herhalde kolay kolay duyulmayacak bir şey Eğlenmektir. Kendi kendinden memnun olup eğlenmektir. Önce yourself. Geçen gün toplantılardan bir tanesinde Negri ile Dülöz arasındaki bir depresyon ayrımından bahseden biri oldu. Negri'yi umut dolu depresif düşünüyordu. Ama tabi düşünen kişi Delöz'ün bir eğlence ve neşe filozofu olduğunu hiç aklına getirmedi. Siyasi anlamda Alter hareketin içinde Negri'yi Ütopyacı diye düşünüyordu. Halbuki Negri'nin kendisi olağanüstü depresif, karamsar. Bütün bir geçmişinin, İtalyan geçmişinin içinde trajik İtalyan geçmişinin içinde 70'li yılların sıkıntısını hala yaşayan bir başka bir filozof. Daha siyaset bilimci diyeyim. Filozoftan çok siyaset bilimci demek belki daha doğru olacak. Ve bu şekilde bütün bir despotik bir imleğinin rejimine yaslandığı zaman bilinç dışı ödip yani tamamen söylemiş olduğumuz gibi yani deminden beri döndüğümüz gibi üzerinde arzulanan üretimin tümü eziliyor temsiliyetin zorunlulukları altında kalıyor yani üretimin gerçekliği değil üretimin temsiliyeti içinde bir anlam taşıyor. Temsiliyet aynı zamanda Fransızca'daki anlamında, Türkçe'de aynı şey var. Tiyatronun temsili. Tiyatro temsil derlerdi. Bugün pek kullanılmıyor galiba ama temsil olan şey tiyatro. Reprezentasyon bir tiyatro sunumu. Aslında bütün bu temsiliyet ise Arzunun yeni baştan kendi kendini üretmesini engelleyen şeyin kendisi. Yani Marx'ın da kavramı değil mi? Yeniden üretim. Ama buradaki Törezi ve Guattari'nin yeniden toplumsal yeniden üretim değil. Sosyal ve arzulanan üretimin birlikteliği. O zaman bilinç dışı üretken olmaktan çok sadece kendini ifade eden bir aygıt olarak görülmeye başlanıyor. İfade etmek rüyasında, mitinde, tragediasında, aile hikayelerinde. Babam buna bunu yapmıştı, annem beni dövdü. Beni bir gün okula yollamadılar. Vesaire vesaire. ifade Hikaye. Yahut da İskenliş'in yorumuyla Yunan trakettesinin içinde sıkışmış bir anlattı. <gülüyor> evet. kavram yaratmaların büyük <gülüyor> harf ve Hakikat ile ilişkisi nedir? bu kavramlar mağdurları silahlandırmak mıdır? Hakikat kelimesi çok e, kuvvetli bir kelime zannediyorum. Teolojik bir kelime. Yani ilahiyata ait bir şey değil mi? Hakikat, Tanrı'nın hakikati. Evrensel değişmez. Valla e, Dönöz <gülüyor> ve Gattari için bu bütün bir şey için teoloji, efendim, teoloji tanımlayacağım ama daha genel bir şey. Daha genel mi? Genel. genel. İşte genel yani, ve teoloji de yatan genel bir şey. Yani, Tanrı genel bir şey. Sadece ilahi değil, yani Evet. ilahi bir anlamı var ve genel bir şey. S genel olduğu kadar da Tanrı'ya ait bir şey. Çünkü Tanrı'nın kendisi Soyut bir genel bir şey. Sadece bir şey olamaz. onu söylemeye çalışıyorum. Yani, Kavramsal bir şey diyemeyiz sadece. Hakikat için mi? Evet. Bilmem yani... yani karnısal bir geçmişiyle ilgili düşünürsek... Gerçek değil ama hakikat. Gerçek yaşadığımız bir şey. Hakikat inandığımız bir şey. Onun için teolojik. Yani inanmak lazım... Ee, Musa'nın kızıldeyinizi açtığına yahut da e, nimlerini sefete konduğuna, İsa'nın eşek sırtında getirildiğine, e, vahin indiğine bütün bunlara, bunlar hakikatler. Gerçek değil ama. Bilmiyoruz çünkü. Yaşamadık. Ve çok büyük bir fark var. Onun için hakikat kelimesini çok kuvvetli buldum. Eee ama gerçek kelimesini kullanırsak eğer, bilim dışı için, temsiliyet gerçek değil, gerçeğin oynanmış hali. Onun için eleştiriyorlar Dörezi ve Freudçu Freudçü dışı anlayışını yahut Lacan'cı semboliği. Çünkü bilim gerçek üretiyor. Yani şimdiki zamandaki olmuş olması Biliş'in bugüne ait olması geçmişe ait olmaması bugünün içindeki gerçeğin kendisi yaşanmışlığın kendisi yani <gülüyor> ne bileyim Freud gerçi Freudiyen değil ama bir edebiyatçıyı düşünelim Proust yitik zamanın peşinde değil mi Türkçe'ye çevrildi bütün bir bilinç dışı orada nedir? Guermant ailesinin salonundaki yaşanan Dreyfus davası, 14 savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve cinsellik, homoseksüelite ve heteroseksüelite arasındaki o günün dünyasına ait olan Şarlüs'ün Guermant'larının evinde Verduren'lerin evinde yahut ahlak kodlarının dışında kalması. Bir o. Blok gibi gelmiş onun için. Yani bir Deuz'ün Proust ve İşaretler kitabında söylediği şey Proust için bilinç dışının bellek olarak değil blok halinde gelen bir bellek halinde gelmiş. Şimdiki zamanı ait olması. O gerçek işte. Ama hakikat değil. Kendi gerçek Hayır. Ee, görmüş olduğumuz, yaşadığımız, yani şu anda biz bir art ettik mi? Fettik mi? Gerçek o zaman art ofer ettik. Kendi gerçeğim değil, hepimizin gerçeği. Yaratma üzerinden biraz açarsanız? Yaratma? Üzerinden açarsanız? Ee, yaratma yani kreasyon. Yaratı. Yani e, şimdi çok uzaklaşıyoruz tabii ama parantezimizi açalım e, yaratı üzerine. Deloz'un sinema e, grubu için Türkiye'de çevrilen iki konferans diye onlar için yapmış olduğu bir konuşması var. İsmi Yaratı nedir? Qu'est-ce que la création? Çok kabaca yaratı sanatta yaratı yani direnmedir diyor. Rezistans. Direnme ne demek? En başta klişeye olan kafadaki ön yargıya olan İrenme. bana böyle öğrettiler bunun içinde kalmalıyım demediğimiz zaman yaratıya geçmeye başlıyoruz bir ressamın diyor diyoruz. beyaz tuval üzerine bir şey çizmeye başlamadan evvel ilk yapacağı şey öğrenmiş olduğu klişeleri oraya işlememek Modern sanatlarda da bu çünkü. Direnme ikincisi en büyük. Yani sanatın direnmesi zamana direnme. Yani bugün yaptınız hoş, yarın hoş gelecek mi? Eğer Zaman. hala hoş geliyorsa zamandan çıkmak zamanın içinde zamansız olmak. Yani Nietzsche'nin kavramı en, tam, en tempestif. Zamansızlaşma. Yani bugüne ait. Evet. Çok güzel. Ama direnme bugünden geçen bir şey değil. Aynı zamanda kalma. Yaratı bu. Çok kabaca. Yaratma mağdurları silahlandırmak için? Evet. Evet, mağdurları silahlandırmak için. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü demin vermiş olduğum örnek de öyüldü yani. Kaçış çizgisi. Yeni bir silah aramak üzere kaçıyorum. Bu mağdurlar için. Tabii ki. Kavramlar zamanını analiz etmeye başladığı zaman kullanılabilir olmaya başlıyor bu yani o madunlara silah dediğiniz şey için çok önemli bir öge çünkü eski silahları verdiğiniz zaman madunlar ondan savaşamaz güne ait olmayan silahlarla savaşılmaz yani topa karşı kılıçla savaşamazsınız Kavramlar da öyle. 19. yüzyıla ait bir kavramsal çerçeveyle bugün bütünleşmiş dünya kapitalizmiyle mücadele etmeye kalkarsanız silahınız işe yaramaz. Onun için kavramlar içi boş, evrensel olmayan kavramlar doldurulması gereken için ne anlama geldiği yeniden kurulması gereken, konstruktivist bir şey, bir kavram. Çünkü evrensel diyorsunuz. Ne demek evrensel? Her yerde mi var demek. Her yerde kar var. Ama e, içi karlan dolmuyor kavramın. ödip evrensel mi? evet evrensel dedi Freud bir sürü antropolog var bu e, kitabın e, ikinci bölümünde bahsedilen mesela Dogonlar var Afrika'da Mali hatta Mali'yi bırakalım şu anda İstanbul Modern'de onu göstermiyor galiba neyse Kutlu Ataman'ın bir işi var bir video çalışması ikinci üçüncü defa doğanlar üzerine. Yani ona inanıyorlar adamlar. bir deliryum var. Ama diyor ki mesela ben diyor dedeme para verdim, okula yolladım. Dogon mitinde de bu var. Placankam'dan annemi çıkarttım diyor Dogon kadını. Yani ayıon demin bahsettiğimiz ayıondaız. Zaman kronolojik bir şekilde ilerlemiyor.